Kadınlar özel günlerinde mezarlığa gidebilirler mi? Bir ölünün yüzünü açıp bakabilirler mi? Bir de mezarlığa gittiklerinde Kur'an okuyabilirler mi dedi ama üçünü de cevaplandıralım inşallah hocam. Şimdi sondaki soruyla başlayalım. Kadınlar adetliyken Kur'an-ı Kerim okuyamazlar, ona el süremezler. Ancak Kur'an'ın bazı ayetlerini dua maksadıyla, evet. ezberden, Kur'an'a da el sürmeden Kısa kısa böyle kesik kesik e, kelimelerle, ayetlerle okuyabilirler. Yoksa öyle e, düzgün bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i epey böyle bir aşırı gibi veya bir sayfa gibi okumaları caiz değildir. Ha, Bu her zaman için böyle yani sadece evet. mezarlıkta falan değil. Yok her zaman Özel günlerinde olayım. okuyamazlar. Evet, özel günlerinde cünüp iken bunları okuyamazlar. Ha, mezarlığa adet halindeki bir hanım, özel günlerindeki bir hanım mezarlık ziyaretinde bulunabilir mi? Elbette ki bunda hiçbir sakınca yoktur. Yeter ki dışarıya çıktığında, sokağa çıktığında örtülü olsun, tesettüre riayet etmiş olsun dilediği zaman mezarlık ziyaretinde bulunabilir. Bunda cünüp olmanın, özel halde olmanın hiçbir engeli yok. Mezarlığa gitmenin. Ha, tabii ki. Bazı mesela ne bileyim e, camilerin haziresinde yani avlusunda e, meza, şey, olan mezarlıklar var. Oraya da yani camiye olan saygıdan dolayı yine gidilebilir. Bakınız yine gidilebilir. Hani caminin içinde olan edebe aykırı olabilir belki. O haldeyken caminin avlusuna girmemek daha uygundur. Ama girse günahkar olur mu? Hayır günahkar olmaz. Camin içine girmedikten sonra. Avlusuna girebilir. Diğer taraftan... Ölünün yüzüne bakabilirler. Mesela akrabalarından birisi öldü. Onun hiçbir engeli yok. Mesela Allah korusun birimizin işte annesi, babası veya kardeşi veya eşi vefat ettiği zaman kadın olsun, erkek olsun. Onun yüzüne bakabilir. Özel halde olmanın da bir engeli yoktur. Yoktur. Benim şahsi bir sorum hocam. Şöyle bir şey var mı? Mesela bir erkek... E, vefat etti, yıkandı. Eşi veya kızı veya işte yeğenlerinden bir tanesi e, yıkandıktan sonra defnedilmeden önce yüzünü ağaçlar öptüler. Abdestin bozulması gibi bir şey var mı? E, tabii ki e, öpemez. E, e, hatta hanefi mezhebine göre e, şu artık e, ne diyorlar ona bain talakla boşanmış gibi oluyorlar. Hmm. Ba'in talakla boşanmış gibi oluyorlar Hanefi mezhebine göre. Ölüm olursa eşler arasında kadın olsun, erkek olsun. Birisi ölürse diğerinin onunla temasa geçmesi falan sanki bayin boşanmış gibi olduklarından dolayı yabancı bir erkek veya yabancı bir kadın haline geliyorlar birbirlerine. Şimdi nasıl ki bir kadın yabancı bir erkeğin elini tutamaz, onu öpemezse aynı şekilde... Kocası öldükten sonra onun cenazesini açıp yüzünü öpmesi caiz olmaz çünkü aralarında beynunet vuku bulmuştur. Yani kesin dönüşü olmayan bir boşanmaya benzer bir ayrılık meydana gelmiştir. O yüzden birbirlerine yapmış. yabancı olmuşlardır. Ama Şafi mezhebine göre bunda bir sakınca olmasa gerek. Neden? Çünkü onlar diyorlar ki, kadın ölen kocasını veya erkek ölen hanımını yıkayabilir. Yıkayabilir. E yıkarken tabii ki eli onun vücuduna değecek. Değil mi? Buna yani. bir engel yok. Nereden bunu neye dayanarak söylüyorlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün eve geldiğinde Hz. Aişe'nin ah başım, vah başım diyerek sızlandığını duymuş ve neyin var? başım ağrıyor demiş e ne olacak sana canım demiş e ölürsen latife ediyor ki biraz morali yerine gelsin rahatlasın vücudu evet ölürsen ben seni yıkarım kefenlerim mezarına defnederim niye daha gamlanıp kederleniyorsun canım demiş niye ağlıyorsun başım başım deyip sızlanıyorsun falan ha, bu hadise devam diyorlar ki kadın öldüğünde kocası onu yıkayabilir Erkek de öldüğünde hanımı ona, onu yıkayabilir. Hatta Hz. Aişe Efendimiz'in vefatından sonra bir müddet sonra diyor ki şimdiki aklım o zaman olsaydı Efendimiz vefat ettiğinde onu hanımlarından başkaları yıkamazdı. Yıkatan, başkalarına yıkatmazdık demiş. Yani demek ki yıkayabiliyorlar. Yıkayabilir. Evet. O bakımdan Şafii mezhebine göre kişi ölen hanımının yüzünü veya hanım ölen kocasının alnından öpebilir. E, fakat buna da gerek yok ya yani aslında. Ne gerek var? Madem başka bir mezhebe göre bunda sakınca görülüyor değil mi? O zaman Alefiler, O zaman mezhepler arasındaki ihtilafa girmemek için ondan sakınmak lazım. En uygunu da o yani.